Bismillahirrahmanirrahim. İnnel izzete lillah ve lirasulihi ve lilmü'minîn. Sadakallahu'l-azîm. Münafıkun Suresi 8. ayette Cenab-ı Hak muhakkak izzet, şeref, galibiyet, üstünlük Allah'a aittir, Rasulüne aittir ve müminlere aittir diyor. Ama Dünyanın haline bir baktığımızda Kur'an'da müminlerin izzet sahibi olması üstünlüğün şerefin müminlere ait olduğunun vurgulanması ile birlikte bugün müminlerin hiç de izzet ve şerefine sahip olamadıklarını görüyoruz. Bunun tahlilini ve sebeplerini inşallah gündeme getirmeye çalışacağım. Dünya'ya bakıyoruz. Müslümanların e, ezilen, mağlup olan, e, e, hakarete uğrayan, eziyet çeken, e, galibiyetten çok uzak bir konumda olan topluluk oluşturduklarına şahit oluyoruz. Söz gelimi Yunanistan topraklarına sığınmaya çalışan Müslüman Suriyeliler öldürülebiliyor, dövülebiliyor, hakarete uğrayabiliyor. Suriye ayaklar altında çiğneniyor, taş üstünde taş bırakılmayacak şekilde zulme uğruyor. İşte askerler vatan korumak açısından çıktıkları savaşlarda. Karşı tarafa şu kadar zarar veriyorlar ki onların da çoğu Müslüman asker olduğu vurgulanabilir. Kendileri ölüyorlar. Efendim belki dünyada ilk defa çok az istisnalar yaşanan bir şekilde Kabe tavafsız kalıyor. Müslümanlardan tümüyle uzak, cemaatsiz, etrafında tavaf eden kimse bulunmadan, umreler yasaklanabiliyor. Mümkün ki hacca giden de kimse olmayacak. Yani isteyen istediği şekilde ibadetlere engeller koyabiliyor. İşte bunun yanında bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs meselesi ve onunla imtihan olan insanlar, yer yer zelzeleler, ve Müslümanların e, her yerde e, maddi veya manevi işgal altında yaşamaları, e, dünyalarının da güzel bir şekilde e, sürdürülememesi, Allah'a kulluklarının da yeterince icra edilememesi söz konusu. Evet, izzet e, müminlere ait idi, kafirlere değil. Yani. İnsanın yenilmesine engel olan şey demek izzet, şeref demek, yücelik demek, kuvvet ve güç sahibi olmak demek. E, bütün bunlar bugün maalesef Müslümanlarda olması gerektiği halde Müslümanlarda yeterince gözükmüyor. E, ve birkaç gün önce e, ziyaret etmek e, durumunda olduğumuz Filistin'de Müslümanlar ee, üç buçuk Yahudi'nin çizmeleri altında eziliyorlar. Bir buçuk milyar e, e, sayısında olan Müslümanlar altı milyon civarındaki e, İsrail'lere e, herhangi bir e, tepki gösteremiyorlar, onların zulmüne dur diyemiyorlar. Evet, e, bundan on gün önce kalemlerden de beş arkadaşla birlikte umre ziyareti için buradan ayrılmıştık. Tabi umreyi de hacı da biz yönetiriz, biz yönlendiririz diyenler istedikleri zaman müsaade edip, istedikleri zaman engel koyabilecek olanlar bizi yolda bıraktılar ve umreye kabul etmediler. Ee, İsrail kabul etti. Ee, kapısını açtı. Maalesef e, Filistin'in kapısını İsrail tutuyor. Filistin diye bir devlet yok diyorlar. İsrail e, oralara hakim durumunda. E, i̇şin acısı e, devlet de resmen böyle kabul ediyor. E, Filistin'e girerken içimizden bir arkadaş ee, İsraillerin sorgusuna muhatap oldu. Saatlerce bırakmadılar. Orada ona Türk elçiliğinden bir telefon geldi. İsrail'e ilk mi giriyorsunuz? diye o da sorgulamaya başladı. Ee, o, ben İsrail'e girmiyorum, Filistin'e Kudüs'e gidiyorum dese de o İsra İsrail'e ne yapıyorsunuz? İsrail'e kaç defa giriyorsunuz? diye sorularını devam ettirdi. Oradaki arkadaş sen Türk elçisi misin, İsrail elçisi misin? diye sorma ihtiyacı duydu. Yani devletin bile Filistin'i tanımadığı, Filistin topraklarına İsrail adı verdiği bir konumda Müslümanların durumunu hesaba katın. Müslümanlara, Müslümanların başındaki yöneticiler İslami haklarını vermez. Onlara yer yer İslami konularda baskılar yaparken İsrail'in Müslümanların başındaki yöneticilerinden daha e, yumuşak olmalarını, daha adil olmalarını beklemek herhalde e, cehennemden saraylar, köşkler beklemek demektir. Evet, Müslümanlar her yerde e, bir silleti ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Kudüsümüz ağlıyor. Oradaki Müslümanlar e, her gün nice eziyetlere katlanıyorlar. E, tabii şimdi Kudüs e, böyleyken, Mescid-i Aksa işgal altındayken Mescid-i Haram'ın çok daha özgür şartlarda olduğunu düşünmek zor. E, yani Bedeviler yönetiyor, medeniler değil. Neyi e, İbadetleri, haccı, e, umreyi ve benzerini. Babasının çiftliği gibi, istediği zaman kapatabiliyor umreleri, haçları. istedikleri zaman tavafa engel olabiliyorlar. Efendim nasıl olsa bir gerekçe var, virüs. Ona nasıl tedbir alınır? Dünya Müslümanları istişare etmeli. Alimler aslında haççı organize etmeli. Onu bir grup, bir ırk, bir Efendim yönetici, bir kral istediği şekilde yönlendirmemeli. Bilmem bilir misiniz, Mescid-i Haram'ın içinde e, secde edilen halıların üzerinde krallığın amblemi var, simgesi var. Yani namaz kılarken Mescid-i Haram'a karşı, Kabe'ye karşı insanlar kralların arması üzerine hmm. ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Başka seçeneğiniz yok. Kabe'nin örtüsünde kralın adı var. Allah'ın evi, Allah'a ibadet edilmek üzere inşa edilen mescid ve üzerinde kralın isimleri var, ismi var. Kapılarında onların adları var. Yani hadiül Harameyn diyorlar aslında Hainul harameyn denilmesi gereken insanlar bizim ibadetlerimize yön veriyorlar. Ve bakın Paris'e giderseniz, istediğiniz vasıtada, vasıtayla istediğiniz zaman gidebilirsiniz. İtalya'ya gitseniz engel yok, orada sanki koronavirüs yok. İster uçakla gidin, ister arabayla gidin. istediğiniz zaman. Ama hacca gitmek istiyorum, olmaz. Sıraya gir. Ömrün vefa ederse, o zamana kadar paran da kalırsa, hatça gidersin. Hem de helal parayla da gidemezsin. Önce bankaya paranı yatıracaksın, helal paramı paranı haramlaştıracaksın. Ancak öyle gidebilirsin. Nasıl gidersin? Uçakla gidemezsin, kendi arabanla gidemezsin, gemiyle gidemezsin. İlla Türk Hava Yolları ve Su Hava Yolları ile gidersin. Diyanet vasıtasıyla gidersin. İşte atnalı gibi tam kalbinin üzerine birer ayırıcı özellik olarak bayrakları koyarsın. Ümmetin toplandığı yerde grup vaziyeti alırsın. Ve bir askeri eğitimle başındaki bir onbaşının emrine itaat ederek böyle bir adı haç olan, umre olan ibadet yaparsın. Tabii bizim insanımız da ölçüleri kaçırdı. Yani her sene umreye giden insanlar. 8. defa, 10. defa umre yapmakla övünen kimseler. Ümmetin başka e, infaka yardıma ihtiyacı yok sanki ve her sene e, eyvallah tamam haram işlemek için e, efendim kumar oynanılan Las Vegas'a gitmiyor vesaire yapmıyor ibadet için gidiyor ama, ondan çok daha önemli ibadetler yok mu? Yani parasızlıktan dolayı dininden olan, ahlakından olan kimselerin sorumluluğu, biraz da bu umrecilerin boynuna yüklenmeyecek mi? Dünyada işte bu tür zulümler yaşıyoruz, camilerimiz ne kadar özgür, mescid-i aksamız, mescid-i haramımız ne kadar özgür, Bugünkü camilerimizde tevhid ne kadar gündeme gelebiliyor? Ne kadar Allah'a her yönüyle itaat edilecek bir ortamlar oluşuyor? Allah'ın indirdiğiyle hangi ülkede tümüyle hükmedilebiliyor? Dolayısıyla tağutların yönettiği Müslümanlar, izzetlerini tağutlar sayesinde kaybettiler. Onların şerefleri, izzetleri, üstün özellikleri maalesef yöneticilerle e, alakalarından dolayı e, tarihsel bir vakaya dönüştü. Evet. İzzet kimlerin hakkıdır? Müminlerin. Hangi müminlerin? Tabi Allah'a kulluk yapan, hakkıyla ona teslim olan, her davranışını ibadete çeviren müminlerin. Yine İzzet, İnfak etme ile alakalıdır, Kur'an'dan yola çıkarak. Söz gelimi yardım alan, yardım isteyen, dilenen kimse, izzet sahibi değildir. Yüz suyu dökmüştür, insanların yanında da hor görülen bir konumdadır. Ama veren insan, izzet sahibidir. Vermenin güzelliği ve özelliği ancak infak edenler tarafından tadılarak bilinir. İkinci olarak da ilim sahipleri. Allah'ı hakkıyla bilen kimseler izzet sahibidir. Tabi ilim sahibi olmak çokça malumata, bilgiye sahip olmak demek değildir. Allah'tan hakkıyla korkan insanlardır, alimler. Allah'tan korkmayan ne kadar bilgileri zihnine depo ederse etsin, ona alim denilmez. Dolayısıyla bilinmesi gerekenleri hakkıyla doğru bir şekilde bilen ve o bilginin önce kendinde Allah korkusu şeklinde salih amele çevrilen kişilerin izzeti, şerefi, haysiyeti, onuru vardır. İşte insanlarımız hem tavutlardan beri şekilde yaşamadıkları, hem infak ve ilim anlayışından uzak oldukları için maalesef izzetlerini kaybettiler. Kim bilir bunlarla da uslanmazsak, bunlarla da terbiye olmazsak, bunlarla da ibret alıp kendimizi düzeltmezsek daha ne tür musibetlerle karşılaşacağız Allah bilir. Ve pek de insanımızın etkilenip Allah'a yöneldiğine şahit olamıyoruz. Virüsler de vız geliyor bize, depremler de, ekonomik problemler de, Müslümanlara yapılan her türlü zulümler de ciddi manada da bir etkisini bulmuyor. Yani ya kıyameti bekliyoruz, kıyametin dehşetinden etkileneceğiz veya hepimizi çok daha ciddi şekilde saracak Suriye gibi bir belayı bekliyoruz. Onlar gibi bir savaşı bekliyoruz. Ne ile bekliyoruz? Şu ahlaksızlıklarla, televizyon programlarıyla, spor ve müzik tutkunluklarıyla, Allah'tan uzak yaşayışlarımızla, Müslümanız dediğimiz halde kafirden daha beter insani özellikleri bile kaybetmemizle daha ciddi tokatları bekliyoruz. Dünyada gelmediğini düşünelim veya öyle bir afet olmadan öldüğümüzü düşünelim. Ahirette de kurtuluşun bu gidişle, bu anlayışla çok zor olduğunu ifade etmek zorundayız. Evet, ne yapmamız lazım? Yeniden aziz olduğumuzu göstermemiz lazım. İzzetin İslam'da olduğunu yeniden idrak etmemiz, bütünüyle şerefin Allah'a ait olduğunu, onunla ne kadar irtibatımız varsa o oranda da zilletten kurtulabileceğimizi idrak etmemiz gerekiyor. Müslümanların maalesef izzetten engel olmalarının en önemli sebebi yöneticileridir. Ve bu konuda da Kur'an'ın emir ve yasakları izzetin yollarını gösterecektir. Söz gelimi. Bakın Kur'an ee, Kabe'yi kıyam merkezi olarak gösterir. Maide suresi 97. ayette. Kıyamen <gülüyor> linnas. İnsanlar için kıyam yeri olarak vurgular. Ama kıyam yeri olan yerler bir nevi kıyım yeri oluyor. Veya ee, insanları pasifize eden Sadece tesbih çekip, dua etmeye, namaz kılmaya ait bir yer olarak değerlendiriliyor. Yani, e, her anı, her davranışı, ibadet olması gereken insanların e, Mescid-i Haram'dan çıkınca tümüyle kapitalist bir hayat, e, onları dünyevileşmeye davet eden e, acayip bir dünya onları kuşatıyor, çeviriyor. Ee, sadece oralar değil, buralar e, Allah Resulü'nün yaşadığı yerlere değil, kafirlerin yaşadığı yerlere çok daha fazla benziyor. Ee, biz de e, peygambere kendi hayatımızla, yaşayışımızla ne kadar benziyoruz? Yahudilere, İsrail'lere, kafirlere ne kadar benziyoruz? İşte bu benzemelerin neticesi olarak benzediğimiz insanlara ait olan zilleti biz de tatmış oluyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar, <gülüyor> ee, e, uzun sözün kısası, biz biz olmadığımız, biz aslımıza dönmediğimiz, biz tümüyle düşmanlarımıza e, benzediğimiz oranda dünyamızda ahiretimiz de elden gidecektir. Dünya ve ahiret haseneleri ancak e, güzelliklerin e, yolu olan İslam'dan geçecek. E, ve biz e, ümmetin önde gelen insanları başta olmak üzere namaz gibi bir iki İslam'ın özelliğini belki koruduk ama yüzlerce meseleyi savsakladık, ihmal ettik, hakkını vermedik. Namazı bile nasıl kıldığımızı hepimiz kendimiz biliyoruz. Yani, son fırsatımız olmuş olsa, ölümden önceki son namazımız olsa o şekilde kılmıyoruz namazlarımızı. Yani Allah'ın bizi gördüğü, bizim de onu görür gibi eda etmemiz gerektiğini düşünmüyoruz. İşte namazı güzelleştiremeyen kişi hayatını da güzelleştiremiyor ve bu güzelleştirememenin neticesi de bizim Topyekün ümmet olarak birbirimizle kavga eden, birbirimizle geçinemeyen, birbirimizi hatta tekfir eden, birbirimizle bağlarını koparmış olan, araya kafirlerin koyduğu sınırlar girdiği için, birbirimizi birbirimiz olarak kabul etmeyen, farklı toplumlar haline geldik. Bütün müminler kardeş olması gerektiği halde, başka insanları üvey kardeş bile görmeyen, diğer Müslümanları yer yer düşman gibi gören hale geldik. Ve kendimizi ıslah etmek, düzeltmek için yeniden Kur'an'a dönmemiz gerektiğini bilmez durumda olduk. Evet, hepimiz Kur'an'a iman ediyoruz. Allah Resulü'ne iman ediyoruz. Ama yaşayışımıza bakarsanız kitapsız, iman etmeyen insanların yaşadığı gibi yaşıyoruz. Peygambersiz, lidersiz, kılavuzsuz, rehbersiz bir insanların yaşadığı gibi yaşıyoruz. Hatta onlar gibi de değil, rehberi tümüyle düşmanlar olan, kafirler olan, onları örnek ve önder gibi gören insanlar gibi yaşıyoruz. Dolayısıyla izzeti biz istemiyoruz. Allah'ın bize sıfat olarak verdiği şerefi, izzeti, onuru, üstünlüğü biz kendi ellerimizle itiyoruz. Evet, eğer mü'minseniz siz üstünsünüz, galip geleceksiniz deniliyor. Ama gerçekten mü'minseniz böyle olacak. O yüzden imanlarımızı tekrar ne yapalım? Kontrol edelim. Allah'ın iman etmemizi istediği gibi ona layık şekilde kul olmaya çalışarak e, mümince yaşayalım, mümin olarak, müslim olarak vefat etmeye gayret edelim. Evet, e, bizler değişirsek inanın toplum değişecektir. Toplumu değiştirenler çoğu zaman azınlıkta olan ama samimi, dürüst e, dava insanlarıdır. Toplumlar, büyük kitleler eliyle değişmez siyasal ve sosyal değişimler Allah yolunda kendini feda eden çok az sayıdaki her yaştan gençlerle onların elleriyle olacaktır. İnşallah Mekke'deki birkaç yüz insanın koca bir İslam devleti oluşturdukları gibi bizim de gönlümüzde İslam hakim olursa inancımızda samimiyet gösterirsek neler değişir? Bunu Allah'ın kitabı belirtiyor. Nice az gruplar Allah'ın izniyle nice sayıca çok olanlara galip gelmiştir denir. O yüzden inşallah biz kendimizden ümidimizi kesmeyelim. Başkalarından kesmiş olsak bile. Allah'tan ümidi zaten kesemez bir mümin. Biz varsak ümmet vardır. Biz varsak ümmet yeniden ayağa kalkacaktır. Daha önce söylediğimi zannediyorum, bu sefer değil de daha önce gittiğimde bir Filistinli çocuğa sormuştum Kudüs'te. İsrail'liler buraya işte zarar vermeye kalkarlarsa, sizin evinizi işgal ederlerse, şunu yaparlarsa ne yaparsın dedim. 8-10 yaşındaki bir çocuğa onların oyunlarını oynamaya çalıştım güldüler filan. Her neyse o çocuk şöyle ayaklarının parmakları üzerinde dikildi. Sanki boyu minare gibi oldu kendine göre. Küçüklükten çıkmış oldu. Ben varım dedi. Ben varım. Hiçbir şey yapamazlar onlar. Ben varım. Evet. Şimdi 8-10 yaşındaki o çocuğun ee, İsraillere karşı ben varım demesi, bizlerde bu ruh olmadığı müddetçe ümitlerimiz ister istemez yeterli olmuyor. Evet, ee, Kur'an-ı Kerim ben varım dememizi istiyor ve ümitu en eküne evvelel müslümi. Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Dünyada kimse kalmasa Allah'ın dinini savunan Şehadet eri olarak ben varım. Dünyaya bedel olarak ben varım. İslam'ı hakim kılmak üzere ben varım. Bütün kafirlere boyun eğmeyecek, onları Allah'a boyun eğdirmek üzere Allah'ın eri olarak ben varım. Niye diyemiyoruz? Sekiz yaşındaki o çocuğun ruhuna niye sahip olamıyoruz? Düşman onların düşmanlarından daha üstün değil. Ve onların durumundan daha halimiz zor durumda değil. O ruhu kaybettik. Yahudi çocuğunu dünyanın efendisi olarak, dünyanın hakimi olarak yetiştiriyor. Öyle bir özgüven veriyor kendisine. Sen her türlü zorluklara engel olabilecek durumdasın, sen şusun, busun diye. Daha önce söylemiştim. Bir Hristiyan okulunda bir e, öğretmen arkadaşla karşılaştık. E, biz diyoruz yazılılarda, sınavlarda e, öğrencilerin başında durmayız. Hristiyan ahlakıyla yetiştiriyoruz. İmtihan ederken sınıftan çıkarız öğretmenler olarak. Bizim öğrencilerimiz Hristiyan hiçbir zaman kopya çekmezler. Ve çocuklara deriz ki, ev ödevi verdiğimizde kaç puanlık çalıştın? Çocuk der ki, altılık çalıştım. Ben dört, hakkım dört der. Ve biz notları öyle veririz. Çocuk kendi notunu kendi verir. Bir Hristiyan, bugünkü sistemde, okullarda çocuklarına bu tür ahlakı verebiliyor ama biz niye veremiyoruz? Biz çocuklarımızı niye Allah'a hakkıyla kul haline getirmek için gayret sarf etmiyoruz? Onları bırakın kahraman gibi yetiştirmeye, bir mücahit, bir müvahhid haline getirmeye namazlarını bile zor kıldırıyoruz veya kıldıramıyoruz. Ama önem verdiğimiz şey, falan sınavında başarılı olmak, üniversite sınavına çok iyi hazırlanmak vesaire. Suçu başkalarına atmayalım. Biz samimi değiliz bu konularda. İnandığımızı yaşamıyoruz. Ya da tam manasıyla inanmıyoruz. Bırakın kalabalıkları, bırakın başkalarına çatmayı, bırakın başka cemaatlerle uğraşmayı. Biz, biz olsak toplum da daha başka olurdu. Hikayet edeceğimiz önce kendi nefsimizdir ıslah edeceğimiz önce kendimiziz. Tabii kendimizi düzeltmenin, kurtarmanın yolu başkalarını kurtarmaktan geçer. Kendimizi düzeltelim diye bir kenara çekilmek de dinin emrettiği bir husus değildir. Başkalarını kurtarmaya çalışmayı kendimizi kurtarmanın bir yolu olarak göreceğiz ama kendisini kurtaramayan başkalarını da kurtaramaz. Yüzme bilmeyen kimse başkasını boğulmaktan nasıl kurtaracak? Bu birlikte olacak. İnşallah önce Rabbimize söz verelim. Yeniden izzetimize sahip olmak için, yeniden Allah'ın razı olduğu, yardım etmeye vaat ettiği topluluk olmak için, dünyamızın da, ahiretimizin de kurtulması için, Rabbimize verdiğimiz sözlerde samimiyetle durmak açısından Allah'la yeniden sözleşelim. Yeniden tövbe edelim. Yeniden sanki bugün ilk Müslüman olduk gibi yeniden İslam'a tam esasıyla i, teslim olmanın yoluna girelim inşallah. Sonrası sonrası zorluk da olsa, kolaylık da olsa bizim için i, güzelliklerle dolu olacaktır. Dünyası güzel olanın ahireti de güzel olacaktır inşallah. Ela inna ehsanel kelam ve eblagannizam. Telamullahil melikil azizil allam Kema kallellahu tebarake ve teala bil kelam. Ve iza kurel kuran fastemiu le feansitu laalleke min turrahman. Auzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İns dini, İnd Allahı, İslam, Sadek Allahu Al